1524 numaralı konu, Hz. Peygamberin, Nuh Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı vasiyeti sahabilerine haber vermeleri, Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, Nuh'un, oğluna yapmış olduğu vasiyeti sizlere haber vermemi ister misiniz, buyurdular, onların, evet demesi üzerine de şunları söylediler, Nuh oğluna şöyle vasiyet etmiştir, sana iki şeyi tavsiye ediyorum, bunun yanı sıra da seni iki şeyden de sakındırıyorum, sana, la ilahe illallah, demeni tavsiye ediyorum. Çünkü bu söz terazinin bir kefesine, gökler ve yerler de diğer kefesine konsa, la ilahe illallah, kefesi ağır basacaktır. Eğer yerler ve gökler onun etrafını kuşatacak olsa bu söz onları yarıp geçerek Allah'ın huzuruna varır. Bir de, Sübhanallahil azim ve bihamdihi, kendisinin hamdiyle ve vermiş olduğu imkanla, yüce Allah'ı her türlü ortaktan tenzih ederim, demeni tavsiye ediyorum. Bu kelimeler bütün mahlukatın ibadetidir ve rızıklar bununla verilir. Seni sakındırdığım şeylerse şirkle kibirdir. Çünkü bu ikisi insanın amelinin Allah Teala'ya ulaşmasına engel olurlar. Sahabiler, ey Allah'ın Rasulü, insanın güzel yemekler hazırlatıp birilerini davet etmesi ya da temiz ve güzel elbiseler giymesi de kibirden midir, diye sordular. Hazreti Peygamber, hayır, bunlar kibirden değildir. Kibir, insanları ahmak yerine koyarak hakir görmek ve onlara tepeden bakmaktır, buyurdular.